Innaal alhamdulillah, Nahmaddehu, wa we Wanneer u de billahi van de schurorijen, wa van de leeuwen van de leeuwen van de leeuwen, Many heet de leeuwen van de leeuwen, Many heet de leeuwen van de leeuwen, Many heet de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 Arkadaşlar, Akaid derslerini kaldığımız yerden Akaid dersine devam edeceğiz. Daha önce ümit, korku, havf, reca gibi ya da sevgi veya tevekkül konularını işledik. Bugün de istiade, istiade nedir ve belli kavramları işleyeceğiz. İstiaz eden kasıt sığınmak ve korunmaktır. İnsanın korktuğu bir şeyden kendisini koruyacak olana kaçmasıdır. Allah'a istiaze eden kimse kendisine eziyet veren veya helak eden şeyden Rabbi ve Malik'ine kaçandır. Öyle ki Ona sığınır, ondan eman ve koruma diler ve Rabbimiz bununla ilgili bizlere hatırlatıyor. Hangi ayet aklımıza gelir istiğade ile ilgili? Evet. Ee, yok. O bakın o istiğanedir, bu istiğadedir. Ne diyorsunuz? Astagidu billah. Deem. <tik> e'uuzu billahi minash shaytan. E'uuzu. Bu istiâzedir. Ve Rabbimiz bununla ilgili kul <gül> e'uuzu bi Rabbin nas de ki sığınırım insanların insanların Rabbine. Ey bu istiâzedir. Ve bu sadece Allah'a yapılır. Yani bir beladan veya hut bir şerden Ee, kişi Allah'a sığınmakla istiade yapar. Dolayısıyla hangi konuda olursa olsun e, şeytanın şerrinden ne yapacak kişi Allah'a sığınacak. Onun fitnesinden Allah'a sığınacak. Başına gelen bir musibetten Allah'a sığınacak. Dolayısıyla Eûzu Billahi Mineşşeytanirracim demek ya da Kul Eû Ya da Kul a'udhu bi rabbin nas. Ya da ey? Eh, a'udhu. E Bakın dikkat ediniz. Kabir azabından kime sığındı? Ali Can. Kime sığındı? Allah'a sığındı. Aynen dediği doğrudur. Allahumme inni a'udhu e bike min azabil kabir. Ya da a'udhu e bike min azabi cehennem. Ya da a'udhu e bike min, min el fitneti mehya ve memat. Ya da a'udhu e bike min...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 Festijd bij Sha Ja, bir er aan je een durtje komt, dan is het een durtje. Maar als er een durtje komt, dan is Allah een durtje. Maar als er een durtje komt, dan is het een durtje. Allah'a sığın. Istiade et. Innehu huve's-semi'ul-alim. Dikkat edin. Yüce Rabbimizin burada iki tane sıfatı hemen bize hatırlatıyor. Allahu akbar. Ve huve's-semi'ul-alim. Bu iki sıfatı Rabbimiz bu emirden sonra bize iki sıfatını hatırlatıyor. Diyor ki, sen bu istiadeyi yaparsan yani gidip kolundaki muskaya sığınma. ''Gidip falana sığınma, gidip bir taşa, ağaca, türbeye sığınma, sen şeytandan sana bir dürtü gelecek olduğu zaman Allah'a sığın.'' ''Niçin?'' ''Çünkü o seni işitiyor. Niçin?'' ''Çünkü o senin halini biliyor ve bu kaçışının şeytandan Allah'a olduğunu biliyor.'' ''Dolayısıyla amellerinin karşılığını verecek de odur.'' İşte bu ehli sünnet itikadıdır arkadaşlar. Şeytandan bir dürtü geldiğinde Allah'a sığınmak. Dolayısıyla bu istiade etmektir. Sadece Allah'ın güç yetirebileceği bir şeyden insanın Allah'tan başkasına sığınması caiz değildir. Bir zararı def etmek için ölülere ve orada hazır bulunmayanlara sığınmak gibi. Yani bir insan derse ki ya falan, burada olmayan birisi için, ya falan hazretleri ya da herhangi bir kimse, yani bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da olur. Ancak bu bir o da bir beşerdir. He. Böyle bir istiade, şirk bir istiadedir. Dolayısıyla böyle bir sığınma şekli e, Rabbani akideye, Ehl-i Sünnet mensuplarına aykırıdır ve bu toplum içerisinde maalesef bu hastalıklar söz konusudur. Bu sebeple Rabbimiz dikkat ediniz Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'den gelen hadislerde bizlere neye nasıl sığınacağımızı, Allah'a nasıl sığınacağımızı bizlere öğretmiştir. Özellikle şu ayeti tekrar hatırlatalım. Hatta arkadaşlar ezberleyebilirlerse bu ayeti ezberlesinler. Fussilet suresinin 36. ayeti. Ve inne yenzagannaka min eşşeytani nezğun. Fe'staiz billah. Eğer şeytandan sana kötü bir düşünce veya bir dürtü gelecek olursa şunu yap veya böyle yap. Kötü şeylere, kötü amellere, kötü fiillere seni çağıracak olursa ne yapacaksın o zaman? Allah sığınacaksın. Diyeceksin ki Zal je zeggen dat je de Shi'iten tegen de Alim van de Shi'iten zult zeggen dat je tegen de Alim van de Shi'iten zult zeggen dat je tegen Alim de dat Alim de şeytanın şerrinden, dürtmesinden, vesvesesinden, üflemesinden Allah'a sığınıyorum. Bu şekilde aynı Felak ve Nas suresinde öğretildiği gibi bunu yapmakla istiğaze yerine gelir. İstiaze yerine gelir. Ancak Allah'a sığınmak gerekir. Bir diğeri de arkadaşlar istiğanedir. İstihane nedir? Demin bunu hatırlattınız. Nedir istehane? Evet. Yardım istemek demektir. Bu da hangi ayette geçiyordu? Evet. İyyeke abudu ve iyyeke nesta'in. Bunun birkaç türü var. Yardım istemenin birkaç türü var. Birincisi Allah'tan yardım dilemek. Bu tür bir yardım dileme kulun Rabbine karşı boyun eğişinin mükemmelliğini, işini ona havale edişini ve Allah'ın kendisi için yeterli olduğuna inancını içinde barındıran yardım dilemedir. Arkadaşlar bu yardım dileme ibadettir aynı zamanda. Lütfen buna dikkat ediniz. Allah'tan yardım dilemek, bu tür yardım dileme, kulun Allah'a karşı boyun eğişini, ona muhtaç oluşunu, işlerini ona havale ettiğini <gülüyor> ve işlerine Allah'ın kafi geldiğine inanmasıyla gerçekleşen bir yardım dileme şeklidir. Yani bu ne demektir? Ne demektir bu? Yani mesela ben bir işi sana havale ediyorum. Gözüm arkada değil artık. Güvence, gönülür. Teslimiyet. Yani böyledir değil mi? Yani gözüm arkada değil. Yani ben sana havale ediyorum diyorum ki ne ya? Mahmut bu işin içindeyse diyorum mesela. Hı. Hı. Hı. Ancak düşünün biz Rabbimizi kastediyoruz. Ondan yardım isterken nasıl olur da şüphe ve tereddütler insanda zuhur eder? He, yani veya nasıl olur da böyle... Yani e, ayette diyor ki... Ayette söylüyor Rabbimiz Bana ve Teala. Ve azemte fetevekkal ala Allah. Azmettikten sonra artık Allah'a tevekkül et. Hani bunun tam karşılığı tevekkül ya. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki... Siz eğer diyor hakkıyla tevekkül etseydiniz kuşlar gibi olurdunuz. Sabahleyin aç giderler... Tok dönerler. Yani ne fabrikaları var, ne iş yerleri var, ne bilmem atölyeleri var ama Allah Azze ve Celle onları rızıklandırır. Yani bir işi tabii burada Allah'a yardım e, Allah'tan yardım dilerken bir teslimiyetle ve kuşku duymadan ona muhtaç olduğun bilinciyle işlerini ona havale ederken O ne takdir ederse bunun hayır olduğuna inanarak. Bakın ne takdir ederse. Ne takdir ederse. Dilerse seni ahirette mükafatlandırır. Dilerse sen burada sabredersin sonra sana bunun karşılığını verir. Dilerse hemen verir. Ancak Allah'tan yardım istiyorum. İstiyorum 1 2 3 5 abi. Yani biraz da gideyim şunlara meyledeyim. Hemen istikametten sapma başlıyor. Başka arayışlar başlıyor. İşte bunlar hastalık halleridir. Bakınız, işte bu demin söylediğimiz sadece Allah'a güvenip dayanmak, ona teslim olmak, ona muhtaç olduğunu bilmek bu sadece Allah'a karşı yapılması gereken bir yardım dileme şeklidir. Tıpkı Fatiha suresinde İyâke ne'abudu ve iyâke nesta'in dediğimiz gibi ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. Yani biz işlerimizin bir kısmını falancaya veya filancaya ya da falanca ustada, falanca gavusa, falanca şahsa, falanca peygambere havale etmeyiz. Sadece Allah'a ibadet ettiğimiz gibi yardım dileme de sadece Allah'tan olur. Ondan başkasından yardım dilenmez bu ilk türünü sayıyorum. Hangi hallerde yardım dilemek meşrudur? Bunları da diğer maddelerde göreceğiz. Ancak ancak Allah'tan yardım dilenir. Onun dışında Allah'tan başkasına şu manayla yardım istemek şirktir. Şirktir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle şirki bağışlamayacağını haber vermiştir. Onun dışında dilediği günahı bağışlar. İkincisi, gücünün yetebileceği bir işte, yaratılmıştan yardım dilemek. Bu tür bir yardım dileme, eğer hayır bir işte olursa meşru, şer bir işte olursa haramdır. Maide suresinin ikinci ayetinde Rabbimizin buyurduğu gibi. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُ عَلَى الْاِثْمِ وَالْحِدُوَانِ <gülüyor> Iyilikte ve Allah'tan korkma konusunda birbirinize yardım edin. Vallahi şu derslerin tek amacı birbirimize hayırda yardımlaşmaktır. Allah'tan korkma sebebimiz olmaktır. Dikkat edin, buraya bir araya geliş sebebimiz birbirimizi dünyaya çağırmak değildir. Dünya birleşmeye çağırmak değildir. Mal mülk değildir. Ey sadece Allah'a kulluk için yaratıldığımızı hatırlatıp bu istikamet üzere bir yol tutmaktır hep beraber. Ve Allah'ın huzuruna hayırlı bir topluluk olarak gitmektir. Ey bunun karşılığı Yüce Rabbimiz Fana ve Teala'dedir. Dolayısıyla... Bu da Allah'tan başkasından insanın güç yetirebileceği meselelerde iki tür insan birbirleriyle yardımlaşır. Bir, iyilikte ve Allah'tan korkmada. Yani biri birine iyilik eder. Veya biri birine takvada yardım eder. Bir de alel ismi vel idvan ey kötülük ve Allah'tan korkmak e, pardon kötülük ve düşmanlık konusunda. Bu böyle bir yardımlaşma ise haramdır. Yani bir insanı kötülüğe götürürsün. Dersin ki ona e, haramları çiğnetirsin. Allah Subhanahu ve Taala'ya kulluğundan alıkoyarsın. Ya da tutarsın Müslümanlara karşı iki Müslüman arasında ıslah edeceğine ifsad edersin. Laf getirir götürürsün koğuculuk yaparsın, tecessüs yaparsın. Bunlar hepsini yapmış arkadaşlar? Yasaklanmış. Çünkü Rabbimiz Subhanehu ve Teala ne buyuruyor? Böyle bir yardım yapmayın birbirinize. Böyle bir yardım yapmayın birbirinize. Dolayısıyla bu haram olan yardımlaşma türü olur. Müslümanlar ancak iyilikte yardımlaşırlar. Üçüncüsü, mutlak anlamda ölülerden veya yapmaya bizzat kendilerinin güç yetiremeyeceği gayip olan işler hususunda dirilerden yardım dilemek. Bu şirktir. Tekrar edelim. Mutlak anlamda ölülerden veya yapmaya bizzat kendilerinin güç yetiremeyeceği gayip olan işler hususunda dirilerden yardım dilemek. Çünkü böylesi bir yardım dileği, yardım diledikleri bu şahısların Kainatta gizli bir tasarrufu olduğuna inanan kimseden başkasının yapacağı bir iş değildir. Yani daha çok maalesef bu şeyler arasında dönen, hani bu büyücüler arasında da dönüyor bu şeyler. Yani insanlar onlardan yardım istiyor. Veyahut insanlar onların sözde sahip oldukları gizli güçlerle ee, bir takım, Yani bunlara arraf da deniyor İşte ben efendime necim, söyleyeyim e, müneccim diyorlar. Bilmem. Halbuki Allah Aleyhisselatü <gülüyor> Vesselam diyor kim bunlara giderse ve inandığını da tasdik ederse ey o kişi dinden çıkar. Onu tasdik ederse yani o adam derse ki şöyle şöyle sen de onu tasdik edersen bu insanı dinden çıkartır. Ama söylediğine inanmazsa derse ki ya bunun yanına bir gideyim hele bakalım bu adam ne söylüyor. Ancak inanmayacak o zaman diyorlar ki büyük günaha düşmüştür. Dinden çıkmasa da büyük günaha düşmüştür. Yani öyle sırfı onu dinlemek için. Çünkü bu tip kimselere gitmek haramdır. Ya da bunlara bir mertebe vererek maalesef. işte e, senin ne yaptığını biliyorlar. İşte geceliğin ne yaptığını veya maalesef hani diyorlar yatak odasında kaç defa döndüm bilmem neyi, böyle. Oralarda ne işleri var bu adamların onu da anlamadık daha. E, bu tip böyle hastalıklar. Bu onların bir tasarruf sahibine olduğuna inanıyorlar. Yani zannediyorlar ki onlar o kabirlerinden çıkıyorlar. Dünyaya geliyorlar bir takım işler çeviriyorlar. Yani böyle bir batıl bir inanç olamaz yani subhanallah. Yani bu İslam'ın hiçbir yerinde yoktur. Hindulardan falan aldılarsa olabilir. Ancak bu İslam'da yoktur. E bir Müslüman da Müslüman gibi itikadı olur. Sapık fırkalar gibi inanmaz ki. şey bana söylüyor. O kişi de ona iman ediyor. Çünkü gerçekten ulağanüstü müştere sahip. İşte o senin bildiğin ama bilmediğini e, bilemiyor yani. Yok. E tabii o, onlar hep şeytan işidir. Sadece ben biliyorum. Heh. Ama adam söylüyor zaten. tam işte bu şeytan işidir bunlar. Bunlar şeytan işidir. Mesela dün bana bir tanesi söylüyor. İşte diyor muska takılıyor. Ne kadar sıksan kurşun, kurşun işlemiyor, işlemiyor. Ben de dedim ki, doğrudur, bunu hep internette görüyoruz horoza moroza yapıyorlar. Ha. Dedim ki, şu Suriye'deki mücahitlere, biz ücretini fazlasıyla vermek kaydıyla. Ya bir kere de şunu Allah hayır yolunda kullansınlar bu işlerini. Hava atmak için değil, dikkat edin. Kendi popülitelerini arttırmak için değil, hayırda kullanın biz de ücretini fazlasıyla verelim, Allah için verelim. <gülüyor> Şu Müslümanlar, şu çocuklar ölmesin. Şu kadınların rızıkı kirletilmesin. Bunun için buyurun kullanalım. Nerede bunlar? Nerede o bilmem nerelere gidip bunlar hepsi Subhanallah. Uçuyor, Efsaneler konuşuluyor ancak icraatta hiçbir şey yok. Ve Allah'ın diniyle alay eder eder edercesine yani bu bunlar kesinlikle bizim tasvip edeceğimiz şeyler değildir. Ve bu ehli sünnetin itikadı değildir. Bu enbiya'nın üzerinde olduğu inanç değildir. Biz sadece Allah'a istiğaze ederiz. Biz sadece Allah'a istiğane ederiz. Çünkü Rabbimiz bizi buna davet etmiştir. Ne diyordu? Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hasan'la Hüseyin için "Eûzüküme bi kelimâtillâhit tâmmeti ve min kulli şeytânin ve hâme ve min kulli aynin lâm" Hasan ve Hüseyin için bu çocuklarımızı okuyacağımız mesela dua’dandır. Sizi diyor Allah’a sığındırırım, sığındırırım. Onun yüce kelimelerine ve her türlü kem gözden sizi Allah’ın yüce kelimelerine sığındırırım diye Ali Seyyid Selam dua ediyor. Yani işte sahabe... Demiyor sizi İbrahim’e sığındırırım. Demiyor sizi Musaya sığındırırım. Evet. İsa’berin bu duayı çocuklarla ezberletti. ezberleyemedi, ezberleyemeyenlere de muska yapıp taktığı söylüyor. Allah'u akbar, Allah'u akbar. E, Bu hepsi uydurmalıdır. Kesinlikle. Hocam ben peki bir hafta evvel Kumlu'ya gittim. Dediler ki birisi var bel fıtığını iyi yapıyor. Üç beş kişi gitti <gülüyor> benim de bileğim çıktı. Ben de gittim peşlerinden gel ondan da alıyor. Gittik bir türbeye girdiler. Adam işte şeyin fotoğrafı var böyle büyük Hazreti Hüseyin'in nedir artık bir tas, şey yapmışlar fotoğraf. Yazıyor mu hangi stüdyoda çekildiğini yani <gülüyor> Hazreti Hüseyin'de? <gülüyor> Yazmıyor ben de karşıyorum. Girer gir. Ya 40 evet. Girdik, baktım işte bu kara nasıl sülöpüyor, karoları falan eskiden götürür. Evet, aynı aynı. Mesela. Yani bu He. evet bak ne kadar güzel tespit. Yani bu Nusayrilerin yaptığı He. şeyi evet biz burada, de burada de sözde de, bunlar Müslüman olarak mez, yapıyorlar. Mez biz evet. buna alışmıştık kardeşim. Evet. Girdiler işte ben şey yapmadım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 Şimdi e, an, şunu anlamak istiyorum. Yani bel, bel fıtığı oradan ben derli mesurdum. Bana sorun oldu bak. Şimdi Şerif evet. bak kardeş. Bel fıtığı tedavisinde zeytinyağı sürer. Adamda ilaç vardır. Bunu anlarız. Bunda bir şey yok. Sözümü bittireyim. Trop... Oraları niye öperek gidiyorsunuz yani? Yani şu adam hastalığı anlatıyor diyor. Dokuz hastalık vermiş bana. Kanser de içinde. Birleştirmiş hmm. birkaç kişiyi, belini göstermiş, göndermiş. Kanser de içinde dokuz şey. İşte diyor bir gece oturuyorum. Şey gelmiş yanına. Biri beyaz sakallı, biri siyah sakallı. <gülüyor> Önce onu anlatıyor. Şimdi burada İslam'a... durmadan <gülüyor> Kardeş durmadaki, durmadaki, durmadaki, durmadaki, durmadaki. Devam <gülüyor> de, de. derse devam edeceğiz benim de özür dilerim. Derse devam edeceğiz de. İslam'a aykırı olan şey ne onu bana söyle. İslam'a aykırı ne yaptınız orada? Ben o ne yani? Şey yani da... şeyleri mi öptünüz onu <gülüyor> mu diyorsun? Onlar girdi dualar mualar etti böyle geçti Var ha, şey TÜRBE var orada ha tamam mesele sen geçip, türbe sen, sen geçip öyle şey mi sürdünüz ben sadece böyle anzer balı sürdüm 4500 liradan dedi 100 gram sürdüm 150 lira dedim al 4500 lira hmm. sonra yolda giderken dedim inanki ben ilk <gülüyor> ya, defa böyle hani bir şey yaptım neyle hayır ya kardeşim adam 3 kağıtçıysa da adam 3 kağıtçıysa da bir yer açsın ama dini karıştırmadan desin ki ben de, desin tedavi hani nasıl bu televizyonlara çıkıyorlar Sahte bir şeyler satıyorlar bilmem ne. Ya tamam bunu yapsın ama dinle bunu yapmasınlar. Yani Allah'ın dini değil. İnsanlar o türbe ne yani? Sanki oradaki ölü mü kalkıp sizi şey yapacak, şifa verecekken? Yani. Allah'ım Allah ilk defa veren bir şey. Görüyorum. Yok işte bunlara uymayın, gitmeyeceksin. Evet. Ee, dördüncüsü arkadaşlar yardım dileme şekli. Allah'ın sevdiği ameller ile Allah'tan yardım dilemek. Bu meşru bir yardım dilemedir. Niet Rabbimiz şöyle buyuruyor. Inu sabri ve salâh. Ey in Ja, je hebt een leven, een man, een ile. een man, een man, een man, een man, een man, een man, een man, een man, Birine tasaddukta bulunursun. O sadaka sadece Rabbin subhanahu ve teala biliyordur. Secden de veya namazın sonunda ya da herhangi bir zamanda dersin ki Ya Rab ben falanca zamanda şöyle bir muhtaca sırf senin rızanı gözeterek ona yardım ettim. Tasadduk ettim. Ya Rab sen benim bu amelimden razı isen bana şu konuda yardım et ya da şunu ver neyse artık dua. Bu meşru duadır. Abul Kadir istiyordu. Haydi anlatalım. Ee, mağarada kalan üç kişinin durumu. Ben Değil ona, mi? Kim dur? Veysel miydi? Veysel'e Veysel'e, Veysele, Veysele, bu Veysele aktarırız bunu. Veysele, Biliyorsunuz bir mağara Allah Resulü selam haber veriyor. Diyor ki bir mağaraya üç arkadaş girdi. Oraya sığındılar. Beraber yolculuk yapıyorlar. Dağdan bir kaya parçası kopup geliyor. Mağaranın ağzını tıkıyor. Allah'tan başka da kimse bilmiyor ve o taşı kaldıramaz. Kimse kaldıramaz. Yani insan gücüyle yitebilecekleri bir şekilde değil. Ne yapalım diyorlar. Sahih bir hadis. O zaman diyorlar ki dua edelim. Bir tanesi dua ediyor. Diyor ki ya Rabbi benim diyor anne ve babam var. Yaşlı anne babam var. Her gece ben onların sütünü içirir, öyle yatırırım. Bir gece eve geç geldim, baktım ki uyumuşlar. Yani ey sütlerini içmeden uyumuşlar. Ben de o sütlerini doldurdum, onların başında uyanmalarını bekledim. Ta ki sabaha karşı uyandılar ve sütlerini içtiler. Ya Rabbi ben bunu senin anne ve babaya <gülüyor> hürmet edin emrinden ötürü. Senin rızanı gözeterek yapıyordum. Sen eğer bu amelimden razı isen, içinde bulunduğumuz şu müşkil durumdan bizi kurtar. Deyince, kayanın, e, mağaranın kapısı biraz aralandı. Ancak çıkabilecekleri gibi değildi, diyor aleyhisselatü vesselam. Bu sefer bir diğeri söz aldı. Ve dedi ki, Ya Rabbi dedi, ben vaktiyle yanımda bazı işçiler çalıştırıyorum bir gün bir tane işçilerden bir tanesi çalıştı ve çalıştığı gün yevmiyesini almadan gitti ben de onun yevmiyesini çalıştırdım yani onun hakkını korudum çalıştırdım derken yıllar sonra bu işçi çıka geldi ve dedi ki benim senin yanında dedi yevmiyen var onu ver dedi ben de ona dedim ki bak şu dışarıda gördüğün davar sürüsü senindir. Dedi ki benimle dalga geçmesen benim yövmiyemi ver ben gideyim. Dedi ki vallahi bunlar senindir. Ben senin o bir yövmiyeni çalıştırdım. Allah da ona bereket koydu. Dışarıda gördüğün onlarca sürü senindir. Bunu al ve git. Adam diyor sürüyü önüne kattı ve gitti. Ya Yarabba. Ben bunu senin rızanı gözeterek yaptım. Eğer sen benim bu amelimden razı isen içinde bulunduğumuz şu müşkül durumdan bizleri kurtar. Deyince mağaranın kapısı biraz daha açıldı. Ancak yine çıkabilecekleri kadar değildi. Bu sefer üçüncüsü söz aldı. Dedi ki Ya Rabbi bizim bulunduğumuz beldede kıtlık hüküm sürmekteydi. Benim çok istediğim bir amca kızım vardı. Ancak o beni istemiyordu. Öyle ki, onlar biz varlık içindeydik, onlar da yokluk içerisinde. Yani erzağımız vardı bu kıtlıkta. Derken, bu amca kızım bana geldi ve dedi ki, kardeşlerim için bize erzak ver. Ben de ona dedim ki, veririm ancak bir şartla. Affedersiniz, eğer benim olursan ben sana rızak veririm dedi. Onun ise kardeşleri açtı Ve muhtaçtı. Çaresiz kabul etti. Ona yaklaştım. Elimi tam ona uzattığımda bana dedi ki, Allah'tan kork. Allah kork. Ya Rabbi, bana seni hatırlatmıştı. Her şeyden çok onu istiyordum. Ancak seni bana hatırlatınca ben senden olan havfümden, korkumdan dedim ki şu erzakları al ve git. Ben ona elimi sürmedim ya Rabbi. Ve ben bunu yaparken sadece senin rızanı gözettim. Eğer sen benim bu amelimden razı isen içinde bulunduğumuz şu müşkül durumdan bizleri kurtar. Deyince Mağaranın kapısı ardına kadar açıldı ve diyor oradan çıkıp gittiler. Bakınız Rabbimize nasıl yaklaşacağız arkadaşlar. Halbuki Allah subhanehu ve teala bütün amellerimizi zapturapt ediyor biliyor. Ancak sen bununla bu salih amelinle dikkat et. Sadece Allah'a sığınmışsın ve bu amelinle istiğane yapıyorsun Allah'a. Ya Rabbi diyoruz. Gizli bir sadaka vermişsin. Bir fakirin yüzünü güldürmüşsün. Bir açı doyurmuşsun, iki Müslümanın arasını birleştirmişsin. Bu yaptığın hayır sadece Allah rızası içinse vallahi bu salih, yapılan salih amelle yapılan dua geri çevrilmeyecektir. Tıpkı Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere öğrettiği gibi. İşte burada da Rabbimiz Fahane ve Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu iste'inu bis sabr ve salam. Ey sabırla ve namazla Allah'tan yardım dileyiniz. Bu anlattığım hocam şey mi? Sahih. Sahih Müslim'de. Evet, evet, evet. Aleyhisselatü Vesselam bizzat anlatıyor. Uu, pardon arkadaşlar. Şey, bizzat suyu ben döktüm. Hocam? Kalsın hiç dağıtma. Kalsın. kalsın, kalsın, kalsın, kalsın, kalsın. Efendim. Yani, Allah hala Müslim'de geçiyor bu hadis. Birazdan kaynağını veririm inşallah. Tamam Evet, e, burada noktalayalım inşallah. Çünkü biraz da e, fıkıh dersi işleyeceğiz. Ancak dediğimiz gibi, istiane konusu insanların en çok hata yaptığı konudur. İnsanların en çok istikametten saptıkları konudur. İstiave konusu ve bir de şey kapatmayalım. E, istigase var. Yani biriyle tevessül etmektir. İleride gelecek o ders. İstigase. İstigase hani onlar diyorlar gavuz. Onlar diyorlar gavuz. Yani birine o kendilerinin yanında ama bu istigaseden geliyor. O da birini aracı yaparak Allah'a sığınmaktır. Bunları tevessül konusunu işlediğimiz zaman konuşacağız. Ancak Bis is te dicht bij de man, zei Allah, zei Allah, zei Allah, zei Allah, zei Allah, zei Allah, zei Allah, zei Allah, Hem Allah, zei Allah, Buna Allah, i̇şte bu bizim zei Allah, zei Allah, Allahu Allah, zei Allah, zei Allah, zei Allah, zei Muhammed. zei Allah, aan de ene kant, de ene kant, de ene